O da, böyle bir şey var mıdır, ya Resulullah, deyince, Hazreti Peygamber, evet, bir kişi on ayeti öğrenirse, onun kârı daha fazladır, buyurdu, bunun üzerine bu kişi gitti, on ayeti öğrendi ve gelip Resulullah'a haber verdi.